Yoksa programı kameraya çekip görüntümüzü internete mi vereceksin? Senin görüntünü niye internete verelim? Direkt belgesel kanallarına satarım. Nesli hala tükenmedi yaşıyor diye. Ne diyorsun birader? Nedir bu kamera? Kısa yoldan çok para ve şöhret kazanmak ister misin Hacı Nasıl olacakmış o? Seni sinema sektörüne sokacağım. Kendin ne zaman girdin peki? Oo, sinema eğitimi alıyorum ben. ...ve ödev olarak da kısa bir film çekmem gerekiyor. Benimle oyuncu olarak çalışmaya ne dersin ha Sen yönetmen olacaksın, ben oyuncu öyle mi? Aynen. Projeyi görmem lazım. Ama uzattın yahu, bence daha fazla zorlama. Senin yerine bulabileceğim bir sürü insan var sokakta. Peki, peki, ne yapıyoruz? Bak şimdi konuşun, sen ayakkabılarını çıkarıp üzgün yürüyeceksin. Sonra bir anda ne kadar acıkmışım deyip ayakkabılarını yemeye başlayacaksın. Nasıl yani mı? Bas bayağı ayakkabılarını yiyeceksin. Ayakkabıların bağcıklarını da makarna gibi çatala sarıp onu da yiyeceksin. Neden? Çünkü filmin konusu bir delinin sıradan bir günü. Delilen ayakkabımı yiyor ki sen yiyeceksin işte. Mesaj içerikli bir film bu. Fakirlikten ayakkabısını yiyen adam, köpeği ısıran adam hesabı. Anladın mı? Hadi bakalım. Geç yerine. 3 2 Motor action. Hah. Gel şöyle. Yürü, yürü yürü yürü. Evet gayet güzel hacı vardı. Şimdi git ayakkabılarını al. Sağ tekimi sol tekimi. Al bir tanesini işte. Ne fark eden? Hah güzel. <gülüyor> Kemir şimdi. Kemir. Kestik. Olmuyor olmuyor. Ne olmuyor yahu? Bilmem öyle deme ihtiyacı hissettim. Ee, yani yönetmenler hep böyle olmuyor olmuyor diye bağırır ya. Ben de onun için şey ettim. Ee, biraz daha iştahla ısır hacivat Vat. Ya ayakkabımı nasıl iştahla ısıracağım? Tabi doğru diyorsun. Al benim ayakkabılarımı ısır. Seninki kokuyordur be git. Narkoz etkisi yapar işte. Ne yediğini anlamazsın. Yok yok. En iyisi kendi ayakkabımı ısırayım ben. Baştan alıyoruz o zaman. Geç şöyle. İştahla yiyeceksin unutma ha. Sanki but yiyormuşsun gibi. Tamam tamam. Keşke bugün spor ayakkabılarımı giyseydim. Köseleler çok sert. Evet. Konuşmayalım. Başlıyoruz. Ee, Başta yürümeye. Gel gel gel gel. Evet. Çok güzel. Şimdi otur. Çıkardın ayakkabılarını. Isır. Eh. Ye bakalım afiyetle. Üe, iyi Sanat için her şey hacivat yapacaksın. Evet çok güzel. Bırak şimdi. Aferin. Bravo. Çok güzel oldu kesteki. <gülüyor> kan Film Festivali'nde ayağında kondura en iyi erkek ödülün senindir hacivat. Gerçekten mi? Tabi ya. En iyi erkek oyuncususun sen. En iyi yönetmeni de ben. İsmimi de daha afilli yaptıracağım. Sadece Karagöz yetmez. İsmim Nuri Bilge Karagöz yapayım daha karizmatik olur. Bence yönetmen Karagöz olması daha iyi. Ay, Hay Allah yahu. Ne oldu? Kamerayı açmayı unutmuşum. Papucun dama atıldı birader. Bir daha yiyeceğim papucunu. Yapma kara gözüm yapma. Kamera yaptı. <gülüyor> Efendim programımız burada bitti. Yazan Murak Tarık, seslendirenler Serkan Öztürk ve Savaş Bayındır. <gülüyor> Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Gürültü yapmayın stüdyodayız adam ta <gülüyor> <gülüyor>